Anton Çeo Hikayeler Şarkıcı Kız Yaşının genç, sesinin gür, yüzünün çok güzel olduğu bir tarihte, şarkıcı kız, hayranlarından Nikolay Petrovich Kalpakov'la beraber yazlık evinin alt katında oturuyordu. Oldukça sıcak ve bunaltıcı bir hava vardı. Yemeğini yeni bitiren Kalpakov, bir şişe porto şarabı içmişti. Keyfi de pek yoktu. İkisinin de canı sıkılıyor, dışarı çıkıp biraz dolaşmak için havanın serinlemesini bekliyorlardı. İkisinin de canı sıkılıyor, dışarı çıkıp biraz dolaşmak için havanın serinlemesini bekliyorlardı. Birden kapının zili çaldı. Ceketsiz terliklerle oturan Kalpakov yerinden heyecanla fırlayıp paşaya kim geldi der gibi baktı. Kalpakov'un korku dolu yüzüne bakıp ''Ya postacıdır ya da arkadaşlarımdır.'' dedi. Aslında Kalpako postacıdan da şarkıcı kızın kadın arkadaşlarından da çekinmezdi. Yine de temkinli davranmak gerekir diyerek giysilerini kucakladığı gibi arka odaya geçti. Paşa da kapıya yöneldi. Kapıyı açınca çok şaşırdı. Çünkü gelen ne postacıydı ne de arkadaşlarından biriydi. Karşısında hiç tanımadığı bir bayan duruyordu. İyi giyimli, genç ve güzel bayanın kibar olduğu her halinden belli oluyordu. Güzel bayan soluk idi. Sanki pek çok merdiven çıkmış gibiydi. Yüzü oldukça solgun görünüyordu. Paşa, hiç tanımadığı bu kadına bir şey mi istemiştiniz diye sordu. Kadın, paşanın bu sorusuna hemen cevap vermedi. Salona girip etrafa şöyle bir göz gezdirdi. Hasta ve yorgunluktan ayakta duramıyormuş gibi kenarda duran iskemleye oturdu. Yavaşça dudaklarını kıpırdattı. Sanki söylemek isteyip de söyleyemediği bir şey var gibiydi. Sonunda ağlamaktan kızarmış gözlerini paşaya çevirdi. Net bir şekilde, ''Kocam burada mı?'' dedi. Paşa bu soruya soruyla karşılık verdi. ''Kocanız mı?'' ''Ne kocası hanımefendi?'' Elleri ve ayakları korkudan buz kesmişti. Vücudunun titremesine ise engel olamıyordu. ''Benim kocam Nikolay Petrovich Kalpakov.'' ''Hayır hanımefendi, ben kimsenin kocasını tanımıyorum.'' Bir dakika kadar sessizlik oldu. Kadın mendilini birkaç kez solgun dudaklarına götürdü, heyecanını yatıştırmak için nefesini tuttu. Paşa ise buz kesilmiş gibi duruyor, karşısındakine endişe ve şaşkınlık içinde bakıyordu. Yabancı kadın tuhaf bir biçimde gülümseyerek kendine güvenen bir ses tonuyla şöyle dedi. ''Burada değil öyle mi?'' ''Bayan, inanın bana kim olduğunuzu anlamadım. Artık kadın ona iğrenerek ve nefretle bakıyordu.'' ''Siz rezil, aşağılık, ahlaksız ve sefil birisiniz. Bunları yüzünüze söylediğim için mutluyum.'' Paşa, simsiyah giyinmiş, uzun ve beyaz elleri olan bu asık suratlı kadının üzerinde kötü bir izlenim bıraktığını hissetti. Burnunun üstündeki benden, kırmızı ve dolgun yanaklarından, bir türlü yukarıya taranamayan kâküllerinden dolayı kadından utandı. Eğer zayıf, pudrasız, kâkülsüz biri olsaydı, kadının karşısında kendini bu kadar ezik hissetmezdi. Kibar kadın paşaya ''Kocam nerede?'' diye sordu. Ardından konuşmasına devam etti. Her neyse. Zaten onun burada olması benim için bir anlam ifade etmiyor. Size asıl söylemek istediğim şu. Nikolay Petrovich devletin parasını kullandığı için aranıyor. Ele geçer geçmez de tutuklanacak. Yaptığınız hatayı gördünüz mü? Kadın heyecandan ayağa kalktı ve oda içinde yürümeye başladı. Paşa hala durumu anlamamıştı. Korku ve endişe dolu gözlerle ona bakıyordu. Karşısında duran kadın birden ağlamaya başladı. Hıçkırıklarında küçük düşürülmenin üzüntüsü vardı. Ağlamaklı sesiyle ''Bugün onu bulurlarsa tutuklayacaklar'' dedi. Onu bu duruma kimin getirdiğini çok iyi biliyorum. Tabii ki sizden başkası değil. Ne kadar aşağılık ve basit bir kadınsınız. Söyleyeceklerimi iyi dinleyiniz. Biliyorum karşınızda zayıf bir durumdayım. Bu durumda siz benden daha güçlüsünüz. Yine de şunu unutmayın. Beni ve çocuklarımı koruyan bir güç var. Tanrı adaletlidir. Ve her şeyi görür. Size uykusuz geçen günlerimin döktüğüm gözyaşlarının hesabını soracaktır. Bir gün gelecek ve beni hatırlayacaksınız. Oda tekrar sessizlikle doldu. Kalpakov'un eşi odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Paşa da sessiz ve şaşkın bir şekilde onu izliyordu. Hala duruma bir anlam verememişti. Her an kadının korkunç bir hareket yapmasını bekliyordu. Artık dayanacak gücünün kalmadığını hissetti. Birden ağlamaya başladı. Kadına döndü. ''Hanım efendi, inanın bana hiçbir şey bilmiyorum.'' dedi. Yabancı kadının gözleri çakmak çakmak oldu. Öfke dolu bir ses tonuyla, ''Bana yalan söylüyorsunuz.'' diye bağırdı. ''Her şeyden haberim var. Sizi uzun zamandır izliyorum. Son bir aydır hemen hemen her gün size geldiğini de biliyorum. Geldiyse bundan ne çıkar? Benim gelenim gidenim çoktur. İlle de gelin demiyorum ya, isteyen gelir, istemeyen gelmez.'' Bakın tekrar söylüyorum, devletin parasını kullandığı anlaşıldı. Kendine ait olmayan bir parayı kullanmış, hem de sizin gibi biri için. Bu suçu sizin yüzünüzden işledi. ''Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin.'' ''Sizin gibilerin prensibi olmaz. Sadece başkalarına kötülük etmek için yaşarsınız. Tek amacınız budur. Yine de içinizde insanlık duygusu vardır diye düşünüyorum. Küçüleceğinize inanmak istemiyorum. Nikolay Petrovich'in bir karısı ve çocukları var. Onu buradan sürerlerse karısı ve çocukları açlıktan ölür. Beni anlıyor musunuz? Bizi de, onu da sefil olmaktan ve rezil yaşamaktan kurtarmak için hala bir çıkış yolu var.'' Bu çıkış yolu da şu. Bugün 900 ruble yatırırsam eşim tutuklanmaktan kurtulacak. Sadece 900 ruble, dedi. Paşa, zor anlaşılan bir ses tonuyla, hanımefendi ne parası, ne 900 rublesi. İnanın bana ne söylemeye çalıştığınızı anlamadım ama bu parayı da almadım, dedi paranız olmadığını biliyorum ve bu yüzden de sizden 900 ruble istemiyorum. Benim istediğim başka şey. Erkekler sizin gibi kadınlara mücevher hediye eder. Eşim de size mücevher hediye etmiştir. Onun size hediye olarak aldığı her şeyi bana verin yeter. Paşa yavaş yavaş durumu anlamaya başlamıştı. Bakın hanımefendi. Belki inanmayacaksınız ama eşiniz bana hiçbir şey almadı. ''O halde paralar nerede? Kendisinin benim ve devletin paralarını harcamış. Bu kadar para nereye gitti? Nasıl tek başına harcadı? Herhalde buna inanmamı beklemiyorsunuz.'' ''Şimdi beni iyi dinleyin. Sizden rica ediyorum. Az önce çok sinirliydim. İleri geri konuştum. Fakat şimdi özür diliyorum. Bu şekilde davrandığım için benden nefret etmekte haklısınız. Eğer içinizde biraz acıma duygusu varsa beni anlarsınız. Size yalvarıyorum. Lütfen aldığınız hediyeleri bana geri verin.'' Paşa omuzlarını silkti. ''Anlıyorum. Ama siz de beni anlayın lütfen. Eğer eşiniz bana değerli hediyeler almış olsaydı size seve seve verirdim. Yalan söylüyorsam Tanrı beni cezalandırsın.'' Bir an utandı. ''Evet, bir gün bana iki şey getirmişti. İsterseniz onları size verebilirim.'' Paşa tuvalet masasının çekmecesini açtı. Yakut taşlı ince bir yüzükle altın bir bilezik çıkardı. Kadının avucuna yerleştirdi. ''Buyurun, alın hanımefendi.'' Kibar kadın kıpkırmızı kesildi. Öfkeden deliye dönmüştü. Birden titremeye başladı. Bu davranışı kendisini küçük düşürmek için yaptığını sandı. Başını kaldırdı ve paşaya bakarak, ''Neden bunları bana veriyorsunuz? Sizden sadaka istemiyorum. Durumunuzdan yararlanıp eşimden, yani bu mutsuz ve zayıf adamdan kopardıklarınızı istiyorum.'' Perşembe günü ikinizi de iskelede gördüm. Kolunuzda bilezikler, yakanızda değerli bir broş vardı. Rica ederim, bana masum kız rolü oynamayın. Son kez söylüyorum, eşimin size aldıklarını bana verecek misiniz, vermeyecek misiniz, dedi. Paşa iyice sinirlenmişti. Siz ne biçim insansınız? Yemin ediyorum, yine de bana inanmıyorsunuz. Eşim dediğiniz Nikolay Petrovich'ten başka bir şey görmedim. Ara sıra pasta getirirdi, o kadar. Zarif kadın acı acı gülümsedi pasta getirirdi. Öyle mi? Evinde çocukları açken o size pasta getiriyor. E, mücevherleri vermeyecek misiniz yani? Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Sorduğu sorunun cevabını alamayan zarif kadın birden tabureye oturdu. Gözlerini bir noktaya dikerek kara kara düşünmeye başladı. Ne yapayım?" dercesine mırıldandı. Eğer 900 rubleyi bulamazsam çocuklarımın da benim de halim perişan. Bu aşağılık yaratığı şimdi öldüreyim mi, yoksa önünde diz çöküp yalvarayım mı? Kibar kadın birden ağlamaya başladı. Ağlarken de mendiliyle gözyaşlarını siliyordu. Eşimiz siz perişan ettiniz. O halde onu kurtaracak olan da sizsiniz. Eğer ona acımıyorsanız çocuklarına, yani çocuklarımıza acıyın. Onların suçu ne? Paşanın gözlerinin önüne sokakta açlıktan ağlayan çocuklar geldi. Bu düşünce yüreğini burktu. O da ağlamaya başladı. ''Hıçkıra hıçkıra.'' ''Hanımefendi, ben ne yapabilirim?'' dedi. ''Size göre aşağılık bir yaratığım. Düşüncelerinize bakılırsa Nikolay Petrovic'in parasını ben yedim. Tanrı şahidim olsun ki ondan bir çıkar sağlamadım. Sadece bizim korodaki şarkıcı kızlardan Modya'nın zengin bir dostu vardır. Geri kalanımız resmen açız. Karnımızı ekmek peynirle doyuruyoruz. Nikolay Petrovic'i iyi bir eğitim aldığı ve görgülü bir beyefendi olduğu için evime kabul ediyorum.'' ''Zaten bizden başka türlü bir davranış da beklenemez. Mücevherleri istiyorum, mücevherleri, onları bana verin. Görüyorsunuz ki ağlıyorum. İsterseniz önünüzde diz çöküp yalvarırım da.'' Paşa korkudan bir çığlık attı. Ellerini ''Hayır, sakın böyle bir hareket yapmayın.'' der gibi salladı. Bu donuk yüzlü güzel bayının önünde diz çöküp yalvaracağını anlamıştı. ''Tamam, tamam vereceğim. Yalnız şu kadarını bilin ki bunları Nikolay Petroviç'ten almadım. Beni görmeye gelen başkalarından aldım. Siz nasıl düşünmek istiyorsanız öyle düşünün.'' dedi. Paşa, çekmeceden mercan bir kolye, birkaç bilezik ve yüzük, elmas taşlı bir broş çıkardı. Avucunda düşecekmiş gibi duran mücevherleri kibar bayana uzattı. ''İşte, içinde kocanızın verdiği tek bir mücevher yok. Fakat çok istiyorsanız bunları alın.'' Alın, zengin olun. Nikolay Petrovich'in yasal eşiyseniz, soylu bir kadınsanız, niçin onu dizinizin dibinden ayırdınız? Demek ki Evet. Ben onu çağırmadım. Kendi arzusuyla geldi. Soylu kadın, kendine doğru uzatılan mücevherlere yaşlı gözlerle baktı. Hepsi bu kadar değil. Toplasan hepsi 500 ruble bile etmez, dedi. Paşa, daha da sinirlenerek çekmeceden altın bir sigara tabakası, altın saatler ve kol düğmeleri çıkarıp fırlattı. Ellerini yana açtı ve ''Başka verecek şeyim kalmadı. İsterseniz kendiniz arayın.'' diye haykırdı. Kibar içini çekerek titreyen elleriyle mücevherleri bir mendile sardı. Tek söz bile etmeden çıktı gitti. O sırada arka odanın kapısı açıldı. Kalpakov içeri girdi. Yüzü kireç gibi olmuştu. Konuşulanların hepsini duymuştu. Gözpınarlarındaki yaş kurumamıştı. Demek ki ağlamıştı. Paşa ona doğru atıldı. Bana hangi mücevherleri aldınız? Lütfen söyler misiniz? Kaç tane ve ne zaman? Kalpakov başını sallayarak, Mücevher mi? diye homurdandı. Bırak şu mücevherleri. Karşında nasıl gözyaşı döktü? Nasıl küçüldü? Aman tanrım. Paşa çok sinirlenmişti. Öfkeyle Kalpakov'a haykırdı. Size soruyorum, bana hangi mücevherleri aldınız? Tanrım, o onurlu, temiz, namuslu kadın senin gibi bir kadının önünde diz çöküp yalvarmak istedi. Bu duruma onu ben getirdim. Buna ben izin verdim. Neden, neden buna izin verdim? Başına ellerinin arasına alarak inledi. Hayır, kendimi asla affetmeyeceğim, affedemem. Paşa'ya tiksinerek baktı. ''Çekil karşımdan, iğrenç yaratık.'' Paşayı titreyen elleriyle iterek geri geri itti. Diz çökmek istedi. ''Hem de kimin önünde?'' ''Senin, senin gibi basit bir kadının önünde.'' ''Aman tanrım.'' Hızlı bir şekilde giyindi. Paşadan iğreniyormuşçasına baktı. Ona elini sürmemeye dikkat ederek kapıya doğru yürüdü ve çekip gitti. Kendini yatağın üzerine atan paşa ağlamaya başladı. Hiç düşünmeden verdiği mücevherlere mi yansın yoksa hak etmediği aşağılanmaya mı? Durduk yere üç yıl önce bir tüccardan dayak yiyeşini hatırladı. İşte o zaman kahr oldu. Hıçkırıkları daha da arttı. Ağladı, ağladı. Sanki hiç susmam hocasına. Son.